Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Greenpeace Shell balonunu patlattı. Shell, 10 Eylül Salı akşamı Türkiye'deki 90. yılını kutlamak için Haliç Kongre Merkezi'nde bir kutlama düzenledi. Shell'in dünyanın dört bir yanında düzenlediği her etkinlikte nefes aldırmayan misafirleri, Greenpeace eylemcileri de etkinlikteydi. Greenpeace eylemcileri bu kutlamaya kutup ayısı maskeleriyle girdi ve Shell'in kuzey kutup bölgesindeki petrol arama çalışmalarını protesto etti. Eylemcilerin kuzey kutbundan uzak dur yazan bir pankartı açıldı. Eylemciler aynı zamanda 80 metrekare büyüklüğündeki bir pankartı Haliç Kongre Merkezi'nin arkasındaki bir binaya astı. Üstelik Greenpeace'in Shell'e bir de paramotor sürprizi vardı. Greenpeace'in eylemi sürerken yaptığı açıklamada şu şekilde ifadelere yer verildi. Shell, Türkiye'deki 90. yılını kutluyor ve dünyanın artan enerji talebini ekonomik, çevreci ve sorumlu bir şekilde karşıladığından söz ediyor. Oysa Shell'in Kuzey Kutbu bölgesindeki petrol arama çalışmaları hiç de kutlamayı hak etmiyor. Bu çalışmalara milyarlarca dolar harcayan Shell'in geçtiğimiz yılı hatalar ve kazalarla geçti. Buna rağmen arama çalışmalarından vazgeçmiş değil. Gezegenimizin en el değmemiş ve en narin bölgelerinden Kuzey Kutbu'nda bir petrol sızıntısı yaşanırsa bunu temizlemek neredeyse imkansız. Sadece 3 yıl yetecek bir petrol rezervi için Kuzey Kutbu'nda böyle bir risk alınmasına seyirci kalamayız denildi. Shell'in Kuzey Buz Denizi'nde petrol arama programı için 5 milyar dolar yatırım yaptığı söyleniyor. Ancak karaya oturan bir platform da dahil olmak üzere yaptığı bir dizi kaza ve hata sonrasında bu yıl için Alaska açıklarında petrol sondajı yapma planları da gerçekleştiremedi. Ardından Shell, Rusya'da devlet elinde olan Gazprom adlı petrol devi ile Kuzey Buz Denizi'nin Rusya sularında sondaj yapmak üzere bir anlaşma yaptı. Bu bölge ise düzenlemelerin gevşek. Kaza sayısının da fazla olmasıyla biliniyor. Greenpeace'in Shell'in kuzey kutbundan uzak durmasını talep eden imza kampanyasına SaveTheArctic.org, Shell balonunu patlat adresinden ulaşabilirsiniz. Zaten artık bizim yeni petrol kaynaklarını bırak aramak, mevcut olanları da kapatmamız gerekiyor. Çünkü mevcut bilinen rezervleri bugün yakarsak gezegenimiz ortalama 6 santigrat derece ısınacak. Bu da dünyanın sonu demek. Çaycuma'daki kum ve çakıl ocakları bölge halkının tarlalarını kuruttu. Zonguldak Çaycuma ilçesinin Filyos çayında kum ve çakıl ocaklarının kum alması nedeniyle derinliğin her geçen gün artması çay suyu ile bahçe ve tarlaları sulayan köylülerin tepkisini çekti. Yıllardan bu yana motor yardımıyla çaydan sağladıkları suyla bahçe ve tarlalarındaki ürünleri sulayan köylüler derinliğin artmasına yol açan çay yatağından kum alınmasına da buna engel olduğunu söyledi. Özellikle son 5 yılda kum ve çakıl ocaklarının çay yatağından yoğun olarak kum aldığını ifade eden köylülerden 40 yıllık çiftçi Celal Derin Doğan Haber Ajansı'ndan Gürkay Gündoğan'a şu şekilde beyanat vermiş. Kum ve çakıl ocakları suyu aşağıya indiriyor sürekli. Biz eskiden 3 metreden su alırken şimdi 14 metreye kadar indi su. Motorlarla su çekiyorduk ancak su çok derinde olduğu için şimdi motorların gücü yetmiyor. Evimin önündeki Beş motoru kuyu açarak aşağı indirdik ama yine de su çekmiyor. Susuzluktan bahçe, ağaçlarımız kuruyor, ürün alamıyoruz. Artık bu kum çakıl ocaklarının denetlenmesi gerekiyor diye konuştu kendisi. Ve Alakır nehrinde bir firmanın çet süreci başlatılan iki ayrı HES projesine karşı çıkan çevreciler şirketin Antalya'daki ofisi önünde eylem düzenledi. Kumluca ilçesinde Dereköy'de başlayıp yaklaşık 7 yerleşim bölgesinden geçerek denize dökülen ve Alakır Vadisi'nin en önemli su kaynağı olan Alakır Nehri üzerinde faaliyetteki 4 HES dışında planlanan 4 yeni HES'ten ikisini yapacak firma bu şekilde Antalya'da protesto edildi. Doğa Derneği tarafından kuruyan göller için uluslararası buluşma düzenleniyor. 10 ülkeden aktivistler ve akademisyenler kuruyan göller için 17-18 Eylül'de Burdur'da buluşuyor. Toplantının amacı dünyada ve özellikle ülkemizde yakın çevresinde bulunan göllerin kurumalarının sebep ve sonuçlarına ve bunun yanı sıra kurumakta olan gölleri korumak için uluslararası ölçekte yürütülen çalışmalara dair bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak. İki gün boyunca sürecek toplantıya Orta Asya, Orta Doğu Balkanlar ve hatta Afrika'da Türkiye'de dahil olmak üzere 10 ülkeden akademisyen kamu kurumu ve doğa koruma örgütü temsilcisi 19 konuşmacı katılıyor. Toplantıda dünyaca ünlü ve kurma tehdidi altında olan Turkana Gölü ki Kenya'da İran'daki Urumiye Gölü, Ürdün ve İsrail sınırları arasında olan Lut Gölü, Aral Gölü ki Özbekistan ve Kazakistan'da Yunanistan'daki Koronea Gölü gibi göllere yönelik güncel tehditler ele alınacak. Bunun yanı sıra İsrail'deki Hula Gölü, Ermenistan'daki Sevan Gölü, İran'daki Sranguli Gölü ve Irak'taki Mezopotamya sazlıkları gibi sulak alanlarda gerçekleştirilmiş başarılı kurtarma çalışmaları da paylaşılacak. Toplantının son bölümünde gerçekleştirecek olan yuvarlak masa oturumunda gölleri yaşatmak için bölgesel düzeyde işbirlikleri tartışılacak. Doğa Derneği gölleri ve göllerle var olan yaşamı korumak için tüm doğa dostlarını kuruyan göller için uluslararası buluşmaya katılmaya davet ediyor. Etkinlik 17-18 Eylül'de. Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenecek yeşil ve barış dolu bir gezegen diliğiyle esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi